Yeah. Tack Merhaba Kainat, bugün 3 Mart Salı, yıl 2020, ay 3, gün 63, Kasım 117 1441 Hicri, Recep 8, 1435 Rumi, Şubat 19 Hilafetin İlgası 1924 Fırtına Öğretim Birliği Yasası'nın kabulü 1924 Şeriat Hukuku'nun yürürlükten kaldırılması 1924 Günün Tarihi 96 yıl önce bugün yani 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Eğitim Birliği yasasıyla ülkedeki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve halifeliği kaldıran yasa da aynı gün yürürlüğe girmiştir. 159 yıl önce bugün ise 1861'de Rusya'da tüm serf denen ve bağlı oldukları toprakların sahibi olan asilleri Asillere hizmet zorunda olan köylüleri serbestliğe kavuşturan kanunu imzalayan Çar 2. Aleksandr 23 milyon serfi özgürleştirmişti. Günün malumatı Mart ayında tünden devam Bağlar ve meyve bahçeleri Şeftali kayısı erik gibi ağaçlar budanır Fideliklerdeki ağaç fidanlarının budanmasına nihayet verilir Ağaçların dipleri çapalanır Gübrelenir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 kes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın ikincisi bu Ben Deniz Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'la oluşan ekiple birliktesiniz. Andre Gretzku da bize destek veriyor. Günaydın. günaydın Evet açılışımızı gene Galeano'yla yapmadık bugün. Galeano'ya gönderme yapan bir şarkıyla bir müzikalden aslında 3 kuruşluk operasından Kurt Weill'in Bertolt Brecht'le birlikte yaptıkları ünlü klasik, modern klasik operanın girişiyle yaptık. Canon in Song yani aslında şey şarkısı, top tüfek şarkısı ama sözleri yoktu bizim çaldığımız versiyonda ama sözlerinde de şöyle diyor. John oradaydı, Jim de hepsi oradaydılar. Georgie de şey yapıyor, terfi bekliyordu. Ondan sonra zindan Kuçbehar'a kadar ulaşan yerde oradan oraya oradan oraya gittiler askerler olarak. E, renkleri ne olursa olsun kimi siyah, kimi sarı renkte. Sonunda hepsi topların altında Tatar böreği oldu, kıymaya döndü diyor şarkıda. ...ve Johnny... ...ondan sonra askerden... ...Jimmy öldürdü ...hayatını kaybetti... ...Johnny de sakat kaldı... ...Georgie de bu sırada... ...yağmacılık suçundan kurşuna dizildi... ...ama ordu devam ediyor... ...hepsinin kanları kırmızı akmaya... ...devam ediyor diye... ...bir savaş karşıtı şarkının... ...operanın... ...bir giriş bölümünü... ...çalmış olduk size... Savaş günleri yaşamaktayız çünkü zaten. Evet tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım şimdi. 1883 yılında bugün Mektebi Sanayi Nefise yani Güzel Sanatlar Akademisi törenle öğretime açılmış. İstanbul'da Arkeoloji Müzesi karşısında Mimar Valeri tarafından yapılmış bir binada öğrenime başlayan okul birçok yer değiştirdikten sonra Fındıklı'daki binaya yerleşti. 1927 yılında okul akademi haline getirildi. 1982 tarihinde üniversiteye dönüştürüldü. Halen Mimar Sinan Üniversitesi olarak faaliyetine devam etmektedir. 1924'te Şer'iye ve Efkaf Bakanlığı kaldırıldı. Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir oturumla kabul ediliyor ve eğitim sisteminde layıklığı ve öğrenim birliğini esas alan tevhid Tedrisat Öğrenimin Birleştirilmesi Kanunu da mecliste kabul ediliyor. Hemen ardından bir yıl sonra bugün Şeyh Said isyanının büyümesini önlemek için takriri sükun kanunu kabul edildi. İstiklal mahkemeleri kuruldu ki bu kanunda bir önceki, işte tam bir yıl önceki bu reformların sebebi, yani resmi tarihte böyle anlatılır. Hilafeti kaldırdık, isyan çıktı, biz de istiklal mahkemeleri kurduk denir. Ama alternatif tarih tabii başka şeylerde anlatıyor artık. Evet, hangisi gerçek tarih? Evet, resmi tarihe pek itibar etmiyoruz her zaman Takriri i sükunda yani huzur ve sakinliği sağlamak için alınan karar anlamına geliyor yani güvenlik meselesi 1929'da bugün de İstanbul'da Rumca olarak yayınlanan Tahronika gazetesi bir Yunan gazetesinden aktardığı tefrikada biz kaçıyorduk Türkler en vahş yani intikam isteğiyle geliyordu sözlerine yer bilince Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmış. Gazetenin sorumlu müdürü Eleni Mihaili aleyhine Türkiye hakaret davası açılmış. Dava sonucu Madam Mihailidi 3 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmiş ama kararı yargıtay bozmuş. Temiz mahkemesi davaya yeniden bakılmış ve bir kişi raporunda Yunanca Agriyotera sözcüğünün metinde vahşet değil, şiddetli anlamında kullanıldığını, Türkiye Türklüğe hakaret kastın olmadığını belirtilince, Madame Mihailidi beraat etmiş. Böyle de ilginç bir şey var. Evet. De, demin niye Kurt Vail çaldığımızda söylemeyi ihmal ettim. Kurt Julian Weil. ...1900'de... ...doğmuş ve... ...1950'de ölmüş. İkisi de... E, ...2 Mart'ta... ...1900'de doğmuştu. 3 Nisan'da da 1950'de... ...hayata veda etmişti. Yani hem... ...doğumunun 120. ...yıl dönümüydü. Bir ay içinde de... E, ölümünün 70. yıl dönümünü... almış olacağız. Kendisi... E, önce Almanya'da sonra da Amerika'da 1920'lerden ölümüne kadar sayısız beste yapmış özellikle de sahne eserlerinin bestelenmesinde günün en önemli siması 20. yüzyılın en büyük bestecisi kendisi hakkında kurtvali hakkında da bir dizi programda yapmıştık açık radyoda eski yıllarımızda Hasan Ersel gerçekleştirmişti ona da buradan bir günaydın demiş olduk evet savaş durumları var şimdi buna geçiyoruz günün şeylerine belki son Milli Savunma Bakanlığı rakamlarıyla başlamak lazım 36 idi bugüne kadar ölen askerlerin sayısı yani şu son birkaç gün içerisinde son saldırıdan sonra dün gece bir askerin daha çatışmalarda öldüğü haberi geldi Resmi olarak 37 asker son birkaç gün içerisinde hayatını kaybetmiş durumda. Dün e, kötü haber bir de rakamlarla bu ara çok konuşuluyor biliyorsunuz. Mültecilerden geldi. Sınıra yığılan mültecilerin e, karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Özellikle yani Yunanistan'a geçmek için e, mücadele ediyorlardı. E, i̇ki tanesi maalesef hayatını kaybettiği haberi geldi. Bir tanesinde. Gemi alabora, gemi demeyelim bot alabora olmuş ve bir çocuk Plastic maalesef bot, evet. hayatını kaybetmiş. Bir diğer göçmeni ise Yunanistan polisinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü söyleniyor. Yunanistan bunu reddediyor ama videolar vesaire falan da var bir yandan. Evet, savaşın sisi var. var. Yani bugünün kısaca ilk 10 15 dakikası içinde oluşacak bir özet verecek olursak bugün meclis toplanıyor ama kapalı oturum yapıyor her ne sebeple ise gündemiyle kapalı oturumda toplanıyor büyük millet meclisi şimdi onun da geçeceğiz ama bir savaş haberlerimiz var iki buna bağlı mülteci haberlerimiz var Üçüncüsü korona virüsünün dünya evet. çapında salgın olmasının olağanüstü bir durum yarattığı haberleri var giderek ülke sayısı artıyor. Ölenlerin vaka sayısı ve ölen sayısı da artıyor. ve dördüncüsü belki de görünmeyen ama en önemlisi de dünya en sıcak günlerini, kışını yaşıyor. Yani dünya tarihinde Moskova ilk defa kayıtların tutulduğundan beri ilk defa sıfır derecenin altına hiç inmemiş. Bu kış. Bu kış. E, Stockholm'da aynı şekilde İsveç'in başkenti e, bütün rekorları kırmış durumda. Sıcaklık rekorlarını. Bütün dünya çapında böyle bir şey oluyor ve 2020 e, yılının Muhtemelen tarihlere, kayıtlara tarihte en sıcak yıl olarak geçmesi ihtimalinden bahsediyor uzmanlar ve küresel ısınma var şimdi ve burada buna karşılıkta mesela bazı ülkelerde artık küresel ısınmadan Greta Thunberg gibi aktivistlerden bahsedilmesi izne bağlanmış. Macaristan'da Gerçekten. ne güzel değil mi? Ha Macaristan. Hmm. Bazı ülkeleri şaşırmıyorum. Brezilya falan mı diyebilirdim. Macaristan'da olur. Evet yani Ama insan kaynaklı iklim krizi artık El Niño olayı doğal olayı kadar güçlü deniyor. Böyle bir rapor var bunu da söyleyen de öyle sıradan herhangi bir gazeteci ya da uydurukçu birisi değil. Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı El Niño ne kadar güçlü bir doğa olayıysa akıntısı hava akımı ve su akıntısı şu anda insan kaynaklı iklim krizi de o kadar büyük ve ağır bir durum deniyor çeşitli ülkelerden bahsetmek mümkün yani Japonya'dan Avrupa'ya yani Moskova'dan işte Japonya'dan Fransa'ya Moskova'ya Helsinki'ye gidiyor Stockholm 1756'dan beri en sıcak kışını geçirmekte diyoruz ayrıca da Kuzey Amerika'da aynı şeyler var Avustralya'da <gülüyor> çok yeşer yazlar uzamış yüzde elli uzamış yazlar yüzde elli uzamış Avustralya baharlar giderek üzeri. azaldı diye biz de söylüyoruz ya. bir anda kışa geçip bir anda yaza geçiyoruz pek kışa da bazen geçemiyoruz <gülüyor> böyle i̇şte, evet peki bunlara bakacağız ama öncelikle tekrar bu ...savaş meselelerine bakalım. Şimdi... E, ...yani kapalı... ...toplantı yapılıyor. Neden kapalı... ...toplantı yapılıyor anlayabilmiş değilim. Ben Independent Türkçe'nin haberine göre... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...genel kurulunda da... ...bugün İdlib'de gelişmelerle ilişkin... ...kapalı oturum yapılacağını... ...15'te yapılacak bu. Saat 15'te. E, neden kapalı oturum ve neden toplantı yapıldığını, neden bu tarihte yapıldığını da Saruhan Uluç HDP'nin grup başkan vekili Hakkı Saran Saruhan Uluç söylemiş. Yani 27 Şubat tarihinde yapılan saldırı sonrası ta bugüne ...yani 3 Mart'a kapalı olarak... ...toplanma kararına ilişkin... ...biz kapalı oturumu yanlış buluyoruz... ...meclis bugüne kadar zaten... ...olağanüstü çoktan toplanmalıydı... ...bunu gerçekleştirmedi... ...demiş ve çarpıcı bir... ...söz sarf etmiş... ...NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler... ...hepsi toplandı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...bir türlü toplanamadı demiş... ...gerçekten büyük bir tuhaflık var burada... ...yani... Bu kadar geç toplanılmasını ve kapalı oturum yapılmasını yanlış buluyoruz. Putin'in ve Trump'ın bildiği her şeyi Türkiye halkından niye gizleyeceksiniz ayrıca kapalı oturumla demiş. İddi meselesi halkın gözü önünde değil de kapalı kapılar ardında tartışılacak. Hakikaten peki şey nedir? Ya Bir de şeyi de söylemiş. Oluç Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından... Son günlerde yaşanan tablo gerçekten çok ağır, son derece ağır bir tablo. Bunların her biri gerçekten utanç vesikası. Bir sayaç bakanı çıktı. 15 bin oldu, 30 bin oldu, en son 100 bin olduğu gibi rakamlar vererek iç kamuoyunu meşgul etti diyor. Mültecilerin, sınıra giden mültecilerden, göçmenlerden bahsederken. Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamalarında yalan olduğunu öne sürmüş Saruhan Oluç. Toplumu meşgul etmek gerçek meselelerden uzaklaştırmak için uydurulan yalanlar demiş. Bir, bir sayaç bakanı diye de sesleniyor. Ee, evet. İçişleri Bakanı'na <gülüyor> sürekli rakam verdiği için. Biz Genelde de onun... yani Biz de yabancı basından tabii bir yandan takip ediyoruz. Rakamlarda ciddi tutarsızlıklar var. Dış basınla Türkiye'de ilan edilen resmi. Rakamlar arasında. Yani kimin doğru söylediğini bilmek tabii bir yandan da mümkün değil herhalde. Ee, bir ilginç e, toplantı, toplantı demeyeyim konuşma aslında. Ankara'da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etmiş. Sivil toplum örgütleri biz destek veriyoruz bu e, mücadeleye diye. E, karşı şey, çıkanların temsilcilerini kabul etmemiş. Et, etmezler mi? tabii onları. ...hain diye geçiyordur diye tahmin ediyorum. Yani niye her iki tarafı da dinleyip... ...objektif bir karara var Yok öyle bir şey yok. 83 milyon adına... ...hareket edilmiyor mu? Zaten öteki tarafın... ...olmuyor olması lazım. Hmm. Eğer tabii bir tür ihanet... ...içerisinde değilseniz zaten şöyle de... ...açıklamış yani bu çok net bence... ...15 Temmuz'da... ...Ankara'da İstanbul'da başarılı... ...olamayanların bunu Suriye üzerinden... ...yapmaya çalıştığını söylemiş... Cumhurbaşkanı Erdoğan millet, mi, milletimizi bölemeyeceksiniz demiş. Bir bölünmeye şey yapıyoruz. Şimdi on, 15 Temmuz aslında daha önce biliyorsunuz Kavala davasından Gezi'de yapılamayanı 15 Temmuz yapıyordu. Onun öncesinde aslında bir de 15 Temmuz'dan sonra bir de ekonomik kriz başladığında 15 Temmuz'da yapılamayanı ekonomik krizle yapıyorlardı Şimdi onunla da yapılamayanı Suriye ile yapıyor. Böyle Gezi'den beri anlaşılan... Evet. Peki Kabataş'taki bu belden yukarısı çıplak askılı insanların <gülüyor> şeyi ne oldu? Davası bir kadını, başörtülü bir kadını dövmüşlerdi falan. Yok, hakaret etmişlerdi. <gülüyor> Neyse şey, omuzlarının üzerinde baş kalmaz demiş Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye gözdağı vermiş. Rusya, İran ve Avrupa'ya Avrupa'yı da uyarmış dikenden aldığımız bir haber. Suriye'ye şöyle demiş. Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Rejim unsurları yani Esad ordusu Suriye ordusundan bahsediyor sanıyorum Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlarda kalmayacak demiş bu şimdiye kadar duyduğum en sert ve keskin ifadelerden birisi ee, Yani bayağı Suriye ordusu askerlerinin kafalarının kellelerinin koparılacağını söylüyor yani benim anladığım kadarıyla dikenden okuduğumuz bu Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Yerle bir etmek yani. Ülkemize göz diken D.A.Ş'ı, PKK'yı, FETÖ'yü tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız diyor. Yani Esad rejimini. Bunları da savaşa destekleyen sivil toplum örgütlerinin önünde mi söylemiş peki? aynı konuşuyor herhalde aynı konuşmadır. Rusya ve İran'ın bu Suriye'ye olan söyledikleriydi di kenden alıyorum. Rusya ve İran'a da bir kez daha sesleniyorum demiş. Suriye'ye Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Hı. Çekilin aradan diyor. Avrupa'ya da seslenmiş. Yani dörtlü bir İtap Avrupa'da sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu demiş. Evet, yüz şey binler söyledim, gerçekten. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek demiş. Ya yani milyonlarca kişi artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Burada gerçekten en son yüz bindi. İçişleri Bakanı'nın dün açıkladığı 100, rakam göçmen 1550. Sınır, evet, sınırlarda haddim, 533 falan böyle 557. bir. 557. <gülüyor> e, şimdi yüz binler deniyor. Dış basında birkaç bin hani en fazla on bin vesaire falan var sınırda olanlar. Karşı tarafa geçenlerin ise birkaç yüzle geçebilenlerin bu arada tabii yani e, birkaç yüzle e, anlatı anlatıldığını görüyoruz. Böyle bir şey var rakam farklılığı var aslında. Evet yani çok ilginç de bir şey var Rusya bugüne en kaçı? Üçü. Üçü. İki gün sonra da Rusya'da görüşme evet. var Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kapalı oturumu izleyecek mi? Herhalde izleyecektir bilmiyorum. Ondan sonra bir gün sonra da gidecek oraya. Evet Rusya'ya gidecek evet. evet ya yalnız... Gidecek. Iı, Şu emrin'e yakın... ...olduğu bilinen bir Rus gazeteci... ...Vladimir Putin'e daha doğrusu... ...çok yakın olduğu bildirilen... ...yine dikenden okursak... ...Cumhurbaşkanı... ...Erdoğan... ...tehlikeli bir macerada... ...Putin'in sabrı sınırlı demiş... ...5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmeleri... ...planlanıyor... İki ülke ilişkileri için çıkış yolu tırnak içinde aranması bekleniyor diyor haberde. Heyetler arası görüşmelerde somut ilerleme kaydedilememişti. Bu gazeteci Dmitry Kiselyov. Moskova'nın bakışını ortaya koydu deniyor. Bir yorum bu. Kremlin'e en yakın gazetecilerin başında geliyormuş bu Kiselyov. Erdoğan'ı tehlikeli bir maceraya giriyor demiş. Ve Putin'in sabrı sınırlıdır. Elverişli bir atmosfer hazırlamaya dikkat etmediğine dair bir izlenim var. Görüşme arifesinde, öncesinde. Avrupa ve Arap dünyasıyla ilişkileri bozuk. Bir, iki. Yani Avrupa ve Arap dünyası iki. Libya'ya müdahil üç. Suriye ordusuna karşı askeri operasyon başlatan dört. İran'ın görüşlerini dikkate almayan beş. NATO'dan sadece sempati sözleri duyan iki taraflı söylemesine rağmen sadece sempat tarafını duyuyor diyor. Altı intikam peşindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin yedi düzelkle iteklediği tehlikeli bir maceraya atılıyor demiş. Bu baya cüretli bir konuşma yapmış evet. ve uçağımızı düşürdükten sonra dilenen özürle tekrar kazanılan ilişkilerde. Erdoğan hata üstüne hata yapıyor. Özelsizliği ve yeni niyetleri anlaşılır gibi değil demiş. Ve Rusya buna rağmen kendini tuttu. Erdoğan'a şans verdi. Ama Kremlin'in sabrının bir sınırı olduğu anlaşılır bir şey. Putin'in hiç sevmediği şeylerse sözde durmamak daha beteri samimiyetsizlik demiş. Yani bazı Türkiye'de de var mı işte tanıdığın böyle yukarıya yönetime yakın gazeteciler? Bazı e, e, gazetelerde var. İşte onlardan onlar gibi bir şimdi isim vermeyelim Türkiye'den. Evet ama onların bazen meseleyi kraldan çok kralcı olabildiklerini de e, görebiliyoruz. Şey Rusya'yı bilemem ama yani, Türkiye'de gerçekten e, Cumhurbaşkanından evet. daha Ve koyu şey olanlar sanırsınız cephede şu anda Şey yapıyor evet. savaşıyormuş gibi yazı yazanlar var Gerçekten hatta tweet atanlar var Yani köşe bile değil Bir analiz bile değil böyle iki cümleyle Evet çok ağır bir durum var Erdoğan ayrıca AKP'nin Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısındaki Sözleri de var Kapalı kapıları kapatın diyorlar Yani mültecilerden bahsederken Bunu da Biyanet'ten alalım O iş bitti demiş Bir tane daha önemli sözü var yine bu savaşa destek veren sivil toplum örgütlerinin önünde hatırlarsınız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehitle bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş boş kalacak hiçbir asker ölmeyecek diye bir açıklama yapmıştı çok sert bir açıklama yapmış kendisine karşı hemen Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatmış Erdoğan Kılıçdaroğlu'na. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu Kuvvetleri komutanı sıfatıyla askerleri ben size taarruz et, emretmiyorum ölmeyi, ölmeyi emrediyorum. Ediyorum. Tabii şeklindeki seslenişiyle yanıt vermiş. Gazi Mustafa Kemal size ölmeyi emrediyorum demiş Çanakkale'de. Bay Kemal tarihinden bir haber diye de. Ve söylemiş ardından ee, Evet şimdi evet Ben de ölmeye gidiyorum diyen de İnsanlar var Doçevelenin ilginç bir Felat Bo Bozarslan Tarafından yapılmış ilginç bir röportajı var Bir dizi Cilve Gözü Gümrük Kapısının önünde Hatay'da ee, Operasyon sonrası Bazı Suriyeli gençlerin Suriye Milli Ordusu saflarında Savaşmak için Suriye'ye geçmeye Başladığı röportajı var Şarkıcı şeyler var. Hem fotoğraflar hem de e, gör, e, görüşmelerden çıkan ilginç şeyler var. Birisi şey demiş. İdlib'e savaşmaya gidiyorum. Cihada gidiyorum abi demiş mesela. Yani tabi de Her türlü gerekçeyi bu şekilde söylüyor ol, olsalardı sonuçta para verildiğini ve insanların da hani Suriyelilerin ciddi maddi zor, zorluklar içerisinde olduğunu unutmamak lazım. Ve maalesef ...böyle durumlarda... Niye Avrupa'ya değil de İdlib'e gidiyorsun... ...sorusuna... ...yok biz cihada gideceğiz... ...boşver Avrupa'yı... ...biz vatanımızı kurtarmaya gideceğiz... ...Suriye'ye geri döneceğiz diye cevap vermiş... ...Ahmet diye birisi... ...Züheyr Kassum diye bir eski generaldi. ...daha önce Suriye Hava Kuvvetleri'nde... ...general rütbesiyle görev yapmış... ...Kassum... ...70 yaşında... ...Beşşar yıkılacak demiş... Beşer'in güçlendiğine dair de şeyler vardı ama Son Guardian'da bir analizde bu son ıı, askeri şeylerden sonra biraz durumun Evet, yime kaybettirdi yirme demiş. E, the söyledim. Guardian ama dün akşam birkaç gün önce bu Türk askerleri vurulmazdan önce Serakip e, kasabası geri alınmıştı Türkiye'nin desteklediği güçler tarafından. Aynı kasaba bu sefer Rus uçakları ve birlikleri tarafından. Yani ama bence bu önemli. Geri Suriye, Evet, geri alınmış. Rus birlikleri yani artık sahada daha aktifler anlamına geliyor bu arada bu. Ee, paralı askerlerinden tabii söz ediyoruz Rusya'nın ama hani yakın zamanda böyle bir karşılaşma söz konusu olursa Türkiye ile Rusya arasında işler daha da karışacak gibi. Evet, son derece kar karmaşık ve kaygı verici olduğunu söyleyelim. Ee, Aydın Engin'in de yazısına şöyle bir kulak e, verelim. Göz atalım ve kulak verelim. E, T24'ten yurttaş aydından Cumhuriyet Halk Partisi'ne ev ödevi başlığını taşıyor. Ev ödevini yapmayanlara karne verileceği zaman da bunu hatırlayacağız haberiniz olsun sonra demedi demeyin diyor. Muhalefete bir uyuru, uyarı var. Bugün İdlib'de 34 askerin ölümü ekseninde Suriye toprağında Türk silahlı kuvvetlerinin yapıp ettikleri üzerine bir gizli oturum var. Konuda soru da belli. Suriye toprağında Türkiye Cumhuriyet ordusu neden ve ne elde etmek için savaşıyor? Savaş için anayasal bir zorunluluk olan meclis kararı falan yok. Yani karar yok ama savaş var. Bir zamanlar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyordu. Şimdilerde yine öyle deniyor galiba ama artık içi boş bir laf kümesi bu. İşte bu meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün İdlib'de süren savaşı ele alacak. Bir, gizli oturumda. Gerçi gizli sözcüğü itici sorunu sorunlu bulunacağından yine diplomasinin kuş diline başvuruluyor ve kapalı oturum deniyor ve meclis iç tüzüğüne de bu konuda sert yasaklar konuyor. Yani iç düzeye göre kapalı oturumların içeriğinin açıklanması, yayınlanması yasak. Bir, milletvekillerinin de kapalı oturumlarda konuşulanları açıklaması... Gene yasak iç tüzükle iki. Ne oluyormuş acaba? İç tüzüğe göre kapalı Açıklarsın. oturumun tamamlanmasının ardından tutanaklar ne yapılıyor? Zarfa konuluyor. Üç. Mumla kapatılıyor. Mühürleniyor. Ve arşive konuyor. Dört. Bu zarfın açılması ne kadar zaman yasak? Elli yıl. Ama abarttın. 10 yıl sadece. 10 yıl, yıl sonra rahat açın. 10 yıl sonra öğreniriz o zaman. 10 evet. <gülüyor> yıl, bir dakika o kadar da iyimser olma hemen Özdeş. 10 yıldan önce açılabilmesi ancak genel kurul kararıyla mümkün oluyor. Genel kurul kararı olmazsa olmuyor. Ben, ben arşivlere gireceğim alacağım diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Ya. Öyle iyimserliğine hayranım Hı. ama yani öyle 10 yıl ne evet. Neden diye sormayın diyor Aydın Engin. Yıllar önce yine bir gizli oturum vardı ve ünlü bir milletvekiline neden gizli diye sormuştum. Kaşarlı bir siyasetçiydi, omuz silkmiş. Bu da soru mu yani? Dercesine dudak büzmüş ve devlet sırrı Engin Bey hiç duymadınız mı? Devlet sırrı demişti. Oldum bittim bu devlet sırrı denen gizli kapaklı işlere kafayı takmış bir gazeteciyim. Sır nedir? ...devleti boş verin. ...sizin, benim, eşimizin, dostumuzun... ...tanıdığımız, tanımadığımız insanların... ...sırrı var mıdır? Tabii vardır... ...peki neden sırdır? Şimdi etimolojisine giriyor işin için... ...başkalarının bilmesini istemediği için... ...bu kadar... ...bu kadar yalın kısa ve kesin... ...peki devlet sırrı denen sırrı... ...kimlerin bilmesi istenmez? Palavra cevap belli diyor... Aydın Engin yabancıların düşmanlarımızın milli çıkarlarımıza zarar verecek olanların dedim ya palavra bilmek isteyen gizli servisler o sırrı daha meclis oturumu kapanmadan öğrenirler aslında devlet sırrı yurttaşların bilmesi istenmeyen bilgilerdir başında berbat ve kanlı bir yönetici klik bulunan komşu ülke Suriye'de egemen bir devlet var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu o ülkenin topraklarına topraklarında savaşıyor. Son olarak 34 gencecik askerimiz o topraklarda can verdi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ne aradığı ve neden aradığı konuşulacak. Buradan açıkça halkın haber alma hakkını ete kemiğe büründürmek ve görevli ve yükümlü bir gazeteci olarak Ama çok çok daha önceliklisi ve önemlisi bir yurttaş olarak ülkenin ana muhalefet partisine bir ev ödevi veriyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyor değil mi? Ana muhalefet partisi o. Gizli oturumda kim ne dediyse, kim ne anlattıysa açıklayın. Harbiden, açık açık adını koyarak halkımızdan hiçbir gizlimiz saklımız yoktur ve halkımızdan hiçbir şeyin gizlenmesine iznimiz yoktur. ...diye ilan ederek açıklayın. Yasağı kırın. Ama fakat... ...lakin diye başlayacak... ...laf ebeliklerine katlanmaya... ...niyetim ve niyetimiz yok. Yabancı bir ülke toprağında... ...neden savaşa girildiğini açık seçik... ...bilmek istiyoruz. Ev ödeviniz de bu. Eğer ödevinizi yapmazsanız... ...bizlerden bir şeyler sakladığınıza... ...karar vereceğiz. Ev ödevini yapmayanlara karne verileceği... ...zamanda bunu hatırlayacağız. Haberiniz olsun. Sonra demedi, demeyin diyor Aydın Engin T24'te. Keşke e, diyeceğim ben de. Kendisini de çok iyimser buluyorum bu konuda. Ama zaten <gülüyor> ama kapalı mi? biliyorsunuz kapalı <gülüyor> toplantı çağrısını CHP yaptığı için işin tuhaflığı bir yandan evet, <gülüyor> orada. Yani. Tezkere'yi de yapan Cumhuriyet Halk evet. Partisi de ama olsun ana muhalefette çağrıda bulunuyor Aydın Engin. <gülüyor> eski programcı dostlarımızdandır kendisinin sözlerine destek veriyoruz Açık Gazete sing about love and war I don't really know what I'm saying I've been in love and I've seen a lot of war Seen a lot of people praying They pray to Allah and they pray to the Lord And mostly they pray about love and war Pray about love and war Pray about love and war Seen a lot of young men go to war And leave a lot of young brides waiting I watched them try to explain it to their kids Seen a lot of them failin' Tried to tell him and they tried to explain why daddy won't ever come. I can't take back, but I don't really know if I want to. In songs about love, I sang songs about war, since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Saat 8.41 hatta 2 oldu. Şimdi Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Neil Young dinlemekteyiz. Love and War adlı şarkısında. Aşk ve savaş. Ben aşk ve sevgi ve savaş için şarkı söylediğimde ne söylediğimi bilmiyorum. Aşka da düştüm. Birçok da savaş gördüm. Pek çok insanın dua ettiğini gördüm. Allah'a da, Hristiyanlığın Tanrısına da. Ama... Çoğunlukla onlar aşk ve savaş hakkında dua ediyorlar. Genç insanlar gördüm savaşa giden. Pek çok genç gelin geride bırakan. Ve onların çocuklarla da anlatmaya çalıştıklarını gördüm. Çoğu düştü. Ee, ama anlatmaya çalıştılar niye yaptıklarını bunu. Niye gelinlerin gelinler anlatmaya çalıştı babalarının. Çocuklarına, babalarının neden bir daha eve asla gelmeyeceğini anlattılar. Pek çok şey söyledim, geri alamam. Sözlerimi geri alamam ama aslında bilmiyorum. Geri almak istiyor muyum diye. Onu da bilmiyorum. Çok sayıda sevgi, aşk ve savaş şarkısı var. Ama ben ta Toronto'nun... Arka sokaklarında dolaşırken, çocukken bile adalet için şarkılar söyledim ve kötü akorlar vurdum. Ama hala aşk ve savaş şarkıları söylemeye çalışıyorum. Bütün koca dünyadaki en hüzün verici şey de sevginin kalbini kırmaktır. Bir hata yaptım, bir daha yaptım. Sonra düzeltmeye çalıştık beraberce. Sonra öfkeyle... Şarkı söyledim Bir yanlış nota daha vurdum Yanlış akorda Ama hala devam ediyorum Sevgi ve Savaş üzerine şarkı Söylemeye diyen bir Şarkısı Neil Young'ın dinledik Evet böyle işte Yani bugün Cumhuriyet'in manşetinde de Akıl ülkeyi terk etti Cümlesi var Yani bir yandan cihatçıların kontrolündeki İdlib'de ilerleyen Suriye ordusunun karşısında asker yiyen Türkiye hızla sağduyudan uzaklaşıyor demişler. Sağda Suriye'ye destek veren Suriye ve İran'la sorunlarının olmadığını belirten Erdoğan... ...belirlediğimiz sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak diyor. Öte yandan bahar kalkanı harekatı sürerken yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunmuş... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Şentop, Mehmet miydi? Ve bakanlar da Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen programa katılmışlar. Aralarında da Türkiye Odalar Birliği, TÜSİAD, Türk İş, TİSK ve Türk Tabipleri Birliği'nin de bulunduğu 30'a yakın sivil toplum örgütü de baka, Bahar Kalkınma Hareketine tam destek vermiş. TBB Türk Tabipler Birliği değil. değil de. Değil zaten. Türkiye Barolar Birliği. Türkiye Barolar Birliği affedersiniz. O çok önemli bir düzeltme. He. Ama bayağı ciddi bir destek de var. Böyle bir meclis toplantısı var. Öte yandan da müthiş bir göç, göçmen evet. faciası, trajedisi yaşanıyor. E, Biraz da ona geçelim. Hemen öncesinde bir Birleşmiş Milletler raporundan söz edeyim. Birleşmiş Milletler BBC Türkçe'de çıktı bu bir Suriye raporu yayınladı aslında 19. raporu bu savaş 2011'den beri yayınladı ee, önemli şeyler içeriyor Türkiye dahil tüm taraflar Rusya İran Hizbullah Türkiye'nin desteklediği e, savaşan çeşitli güçler ve Suriye rejimi dahil olmak üzere büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiriliyor e, diye e, vurguluyorlar İdlib'de temkinli bir açıklama yapmışlar. Çünkü suçladıkları ülkelerin bir kısmı yani hepsi BM üyesi. Bir kısmı Güvenlik Kurulu'nda zaten Rusya gibi savaş suçları güvenlik işlenmiş konseyinde, evet. güven, Güvenlik Konseyi'nde. Evet. Savaş suçları işlenmiş olabilir diyor. E, Birleşmiş Milletler raporu. E, BM insan Hakları müfettişleri Türkiye ve müttefiklerinin de e, aralarında bulunduğu Bibis Türkçe'de böyle geçiyor. Suriye'deki savaşın tüm taraflarının insan hakları ihlallerini İhlallerini özür dilerim sürdürmekle e, suçladı İlginç şöyle bir şey var e, okuyabileceğim Türkiye ve mü müttefiklerine yönelik en ağır suçlamalar arasında sivil bir mahallenin sivil bir konvoyun su ve elektrik şebekelerinin vurulması ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütüldüğü belgelenen yaygın yağmalama ve el koymalar ve Kürt politikacı Hevrin Halefin aracından çıkarılarak sürücüsüyle birlikte öldürülmesi olayları var. Ayrıca da okulların, iş yerlerinin, fırınların, zeytinliklerin, tarım aletlerinin ve motorlu araçlarının da bombalandı. Evet. Tahrimar edildiği haberi de var. Suriye ordusu için, Milli Ordusu için yer alan grupların Afrin'de olduğu gibi birçok yağmalama ve el koyma olayları, gasp olaylarından bahsediyorlar. Ve çatışmalardan sonra evlerine geri dönen birçok Kürt ve Ezidi ailenin de kitle, kilitlerinin değiştirildiği evlerine de Suriye Milli Ordusu mensuplarının yerleştirildiğini söylüyorlar. evet Ve makul önlemler almadılar diyorlar. Merkel ayrıca Türkiye'nin mülteciler üzerinden Avrupa Birliği'ne baskı yapması kabul edilemez diye de bir açıklama yapmış Angela Aha. Merkel sadece Almanya. Merkel değil hemen hepsi Hollanda'dan da benzer bir şey geldi ee, insanlar siyasi mücadele aracı olarak kullanılmamalı demiş Hollanda Başbakanı Mark Rutte evet yani Almanya Başbakanı Angela Merkel Hollanda Başbakanı Mark Rutte e, söylüyorlar ayrıca da Avrupa Birliği'nin göçmenlikten sorumlu komisyon üyesi Margaritis Skinas da Berlin'de başka bir toplantıda kimse Amerika, Avrupa Birliği'ne şantaj ya da tehditte bulunamaz demiş. Ama e, çok... E, yani bu da bir, bir yönüyle ilginç aslında. Hani tepki veriyor Avrupa Birliği haklı olarak ama verdikleri tepki göçmenlerden yana insani olmaktan çok kimse bize böyle şantaj yapamaz Evet. halinde. En azından Merkel'in sözlerinden anladığımız bu. Tabii şey de var. Yunan Sahil Güvenliği'nin mülteci botuna ateş açması ve batırmaya kalkması gibi evet. Görüntüler desteklenmiş evet. haberler de var. Bu da çok BBC News'da mesela çok ayrıntılı evet. fotoğraflar görün, gördüm. Evet. videolar var. Videolar. Dorothevellen'in Do videoları var, görüntüler var, röportajlar var. Nasıl botların batırılmaya çalışıldığı, motorlarını almış Ee, Yunan Yunanistan sahil güvenlik e, ekibi motorunu çıkarmış botun sonra açık denize tekrar geri bırakmış. Evet, ki çok... daha gelemesinler diye vesaire. Ki U bir tanesi alabora oldu işte. Evet. Uğustrası Af Örgütü de Yunanistan'ın bu Türk sınırında, Karat sınırında Edirne'de e, göçmenleri bloke etme, e, engelleme çabalarını da insanlık dışı ve tamamen e, kınanan, kınanacak bir davranış olarak nitelemiş ve ins Yunanistan insanların e onları Türkiye sınırında hapis bırakacak yerde kurtarmaya çalışması gerekir diye bir açıklama yapmış. Yunanistan'ı kuvvetle eleştirmiş. Böyle de bir durum var. Hı. Bayağı görünüyor batırmaya çalıştığını videosunu da koymuşlar yani. Yerine. Burada işler birazcık daha tabii Yunanistan'da karışıyor. Bir taraftan Yunanistan polisinin ve sağcı hükümetin göçmenleri saldırısına karşı tepkiler, grevler, dayanışma gösterileri yaşanıyor. Göçmenlerle dayanışanlar da var. Ama bir de Yunanistan'da aşırı sağ ırkçılar var. Şimdi Midilli'de maalesef e, sivil halkın da aşırı sağın yani ırkçıların, faşistlerin de saldırdığına dair haberler e, geliyor. Örneğin devlet şiddetinde mültecilik başlıklı bir podcast e, yayınlanmış. Burada bir dizi şey var. E, kısa dalga podcastken Hale Gönültaş e, bunu şey yapmış. E, pardon Midilli'de yaşayan Nagihan Uskan'ın e, paylaşımları bu. Midilli'ye ulaşmaya çalışan 60 sığın, sığınmacının bulunduğu bota içinde ada sakinlerinin bulunduğu bir tekne yaklaşıyor. Siviller bunlar. Yunanistan'dan Midilli'den çıkan bir Yunan va vatandaşı teknede bulunanların da yardımıyla... Sığınmacı botunun botunun motorunu parçalıyor. O sırada mülteciler ciddi tehlike atlatmış. Sığınmacıları taşıyan bot açık denizde mahsur kaldı diye şey yapıyor. Ee, ama ardından Yunan aktivistlerin gidip gene bu sefer de... Hristiyav gibi yani Altın Şafak gibi çok tabii. faşist neonazi gruplar olması ihtimali var. Midilli'nin bu arada tarihi olarak çok sol bir yer olduğunu... ...hani hatırlatalım aslında ilk özellikle 2014'ten sonra büyük göç dalgası başladığında muazzam bir dayanışma. Hatta şu fotoğrafları hatırlarsınız yaşlı e, kadınlar Suriyeli bebekleri alıp sahiplenip onlara bakıyorlardı vesaire böyle fotoğraflar vardı. Bir uluslararası barış ödülü gibi bir şey de aldı mı değildi şu an hatırlayamıyorum evet, ama, ama. bunları Ahmet İnsel'le de kısaca da olsa konuşma fırsatı bulacağımızı Hı -hı. umuyorum. Ö öte yandan da şey var yani yani hükümet... Midilli dışına dağıtılmasını Yunanistan'ın ana karasına dağıtılmasını Tabii engellediği için artık orada Midilli halkı da zaten nüfusu gayet sınırlı olan bir ada ahalisi dayanılmaz bir hale düşmüş olabilirler. Bunu da konuşuruz Ahmet Dinsel ile diye umuyorum. Öte yandan da ilginç bir şey var yani. Avrupa Birliği'nden bir yandan kimse Avrupa Birliği'ne şantaj yapamaz, yıldıramaz diye sözler var. Dimitris Avramopoulos'tan göçmen, sorun, göçten sorumlu komiseri. Ee, ama aynı anda Avrupa Parlamentosunun eski Türkiye raporörü Katipiri de Avrupa Birliği'ne sert bir eleştiri getirmiş. Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Yunanistan e, demiş. Yani böyle bir e, hiçbir sözünü yerine getirmediğini e, söylemiş. Miçotakis de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağız demiş. Karmakarışık bir durum var. Tabii ama bu göçmen krizine sebep olan şeyin Bir de Avrupa Birliği'nin verdiği bu sözler yani pek de göçmen dostu olmayan anlaşmalar yapmış olmasında da tabii payı var. Evet bir de bunları tutmadığı da ayrı bir gerçek ama bu evet. sözlerin kendisi de bir sıkıntı hani. Evet sıkıntı hepsi sıkıntı. Size çok ilginç bir gazetecilik o zaman örneği vereyim. Hani hiç hayatınızda böyle bir şey yaptınız mı bilmiyorum ki yapmamışsınızdır tabii ama. İhlas Haber Ajansı bir hava durumu haberi sunmuş. Şöyle demiş meteorolojiden mültecilere sevindiren haber yarın hava güneşli diye duyurmuş. Oh, evet. Rahat rahat karşıya geçebilirsiniz. Nefesin fırtına yok evet. diye. Peki birazcık da kalan 5-6 dakikamız içinde de diğer konulara da değinelim. Koronavirüs konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyanın görülmemiş bir durum yaşadığı haberi var. Ölümler 3.000'i geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması çoğu Çin'de. Çin dışında Çin'de olduğundan 9 kat daha fazla yeni vakanın ortaya çıktığı. Ve işte Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros da virüsü geriletebiliriz diyor ama... ...Covid-19 diye adlandırılıyor hastalık. Çıkışı bulunmayan bir yol değil demiş. Ülkeler çabuk ve etkin şekilde harekete geçmesiyle... ...virüsle mücadele edilebileceğini ...belirtiyor. Şimdi harekete geçmekten ...başka çaremiz yok demiş. Şimdi tıpkı köresel iklim değişikliğine ...benzer bir ifade ...kullanıyor. İtalya'daki ölü sayısı 34'ten ...52'ye çıkmış durumda. Hong Kong'da e, Wuhan'dan geri getirmek üzere ...uçaklar ...kaldırılıyor. E, İtalya'da ...52'ye çıkmış vaziyette. Washington'da 6... Evet Amerika'da 6. Amerika, Trump'ın Trump tam açıklamasından 24 saat sonra oluyor bunlar. Washington'da üstelik. Evet. Kimse ölmedi oluyor. Amerika'da dedikten sonra 6 kişiye çıktı ölenlerin evet, sayısı Amerika'da. Ve Avrupa Birliği'nde de enfeksiyon risk seviyesi yükseltilmiş. Çünkü 3000'i geçmiş dünya çapındaki ölen sayısı olunca. Hı. Güney Kore'deki enfeksiyonlar 5 bin. E, Avustralya'nın e, merkez bankası da e, faizleri yüzde yarım indirmiş yardıma. E, Güney Kore'de 476 yeni vaka e, ve Avustralya'da da sağlık bakanı çocuklara sınırlı da olsa bulaşma imkanından bahsetmiş. Paris'te de Louvre Müzesi ziyaretçileri kapatılmış bu arada. Evet çok büyük bir şey. Trump da şimdi yeni sınırlamalar <gülüyor> getirmeyi düşünüyormuş Amerika Birleşik Devletleri için de eyvah, seyahat sınırlamaları. Ya yani Amerika'daki şu anda vaka sayısı yüz olarak yüzü geçmiş olarak belirtiliyor ki bu. Yani Trump'ın senin de dediğin gibi açıklamasından hemen sonra bu şeyler... Ve dünyada artık belirsiz bir haritada yani belli muğlak bir haritada hareket ediyor diye de tehlike alarmları çalmış. Çalmış. Bir de şeyden de iklim içinde tekrar ele alırız ama önemli belirtmemiz gereken bir şey var. Bütün dünyada sıcaklık rekorları kırılıyor. Evet. Bunu mutlaka söylememiz lazım. Dünya Meteoroloji Örgütü Şu anda iklim, insan kaynaklı iklim krizinin El Niño denen doğal olayın yani düzenli olarak görülen okyanus akıntılarının ve hava akımlarının en az onlar kadar da güçlü hale geldiğini söylemiş. Yani artık doğal bir faktör olarak dikkate alınması gereken insan kaynaklı ısınmadan bahsediliyoruz. ...Japonya'nın büyük kesimleri... ...çok yaygın kesimleri... ...kayıtların tutulmasından beri... ...en sıcak günlerini yaşıyor... ...Japonya'da... ...yani normal olarak... ...mesela karlarla kaplı tepelerinde... ...Japonya'nın hiç kar olmadığı... ...söyleniyor... ...fotoğrafları da var böyle teleferik altında... Hmm. ...toprak var... ...azıcık karla beraber... ve ...yani... ...arkasından... Yani bu El Niño denen güney osilasyonu, güney salınımı denen şeylerde dünya meteoroloji örgütü doğal olarak meydana gelen bu El Niño olayının Mart ile Ağustos arasında, 2020 arasında yüzde, oluşma şansının yüzde %20 ila yüzde %35 olduğunu ama El Niño'nun etkilerinin aynı dönem içinde yüzde %55, İla 60 olabileceğini de söylemiş durumda Petteri Talas Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı söylüyor. Moskova inanılmaz hakikaten yani 200 yıldan beri kayıtlar tutuluyor ve Moskova'nın dünyanın en soğuk yeri olduğu yerlerinden biri oldu. Hep bilinir yani başkent olarak kentlerinden biri. Şey ilk defa bir kış geçiriyor. 200 yıllık kayıtlara bakılıyor, e, sıfırın altında hiç olmamış. Yani sıfırın üzerinde e, ortalaman donma noktası suyun. Aynı zamanda Fransa'da da en sıcak kış ilan edilmiş. Bu da böyle. ...Helsinki'de sinkide de e, ya birçok yerde e, kuzeyin Finlandiya gibi ülkelerinin, İskandinav ülkelerinin hep karlı olması biliniyordu. Bu sefer bütün kış boyunca Helsinki'de 0.2 santimetre kar olmuş mesela. Bu hakikaten hiç duyulmamış, görülmemiş bir olay. Ocak ve Şubat'ta hiç kar yağmamış. Washington DC'de de başkentte 2.5 santimetre, 1 inçten daha ...az yağış görülmüş... ...kar yağışı görülmüş... ...bu da hiç olmayan bir şey... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...normalde 15 inç olurmuş çünkü... ...yani yedi katı... ...yedi kere daha düşük... ...miktar var... ...ve New York şehri de... ...en az karlı ikinci kışını... ...yaşadığı bildiriliyor... ...bunlar da Common Dreams'den derlemişler... Ve Bill McKibben da hemen bir tweet atmış bu konuları yakından takip eden e, aktivisti ve yazar. Tarihte 200 yıldan beri ilk defa sıfır derecenin altında Moskova. Olmuyor yani sıfırın üstünde hep. İki 200 yıldır denmesi de ölçülebilen evet, bu tabii, kadar tabii, olduğu için yani. Kayıtlar olarak Temelen tarihte görünen bir şeydir. O Finlandiya'da için. Ocak Şubat'ta hiç kar yok. Almanya'da şey yapılamamış. Ee, şarap üretimi yapılamamış. Ee, ice Wine Harvest deniyor ona. Yani buz şarabı filan gibi bir şey. Ee, çünkü hiç buz olmamış. Öyle bir durum. Ve Stockholm'da de Bolin merkezinden, iklim araştırmaları merkezinden 1756'dan bu yana bütün kayıtlar o zaman başlamış işte senin de dediğin ee, en sıcak Yıl bu olmuş Stockholm Ne dersin? Kürsel ısınma var mı? E, vallahi onu bilmem de İngiltere'de biliyorsunuz Cuma günü yürüyüş oldu. İklim değişimine karşı da katılmıştı. Hemen evet. İngilt İngiltere'nin e, e, Ne derler? Acar yurttaşları Demiş ki bunlar iklim aktivistiyim diyorlar Çimlere basıyorlar. Mahvettiler ortalığı Evet. Onun 30 30 i̇klim bin içinde kişi Greta'yla beraber ayağa kalktı Biz Şikayet etmişler Büy Büyükler <gülüyor> çocuklar gibi hareket ediyor. Yok sayıyorlar, sessiz kalıyorlar. Onun yerini de biz o zaman evdeki büyükler gibi davranmak zorundayız. Asla sessiz kalmayacağız diyen 30 bin kişilik büyük bir evet. grev oldu. Bir de son haber. iklim krizinin son vurduğu yer dünyanın plajları olmuş. Kumlar bitiyormuş. Çok acayip önemli bir haber bu da yarısı dünyanın işte yüzde bir harekete kumsal. geçirebilecek şey bu olabilir. Yarısı <gülüyor> Dünya kumsallarının yarısı gidiyormuş. Çünkü insan kaynaklı erozyon iklimle bağlantılı ama insan hakları ve Greta Macaristan'da izne tabi kalmış, izne bağlı kılınmış konuşulmasını Aa, en önemli şeylerden bir tanesi de onun da, iklim içinde gene konuşuyoruz COP26 iklim konuşmaları da iklim krizi yüzünden ya, akamete uğrayacak diye bir haber var yani dehşet verici bir şey gelemiyor toplantılar yapılamıyor Ko şeyden dolayı korona virüsü hmm. dolayısıyla yani ha, evet, onun hiç dışında, şaşırmam korona virüsü bahane edip COP zirvesini iptal ederlerse gerçekten şaşırmayacağım yani şaşırmayacağım. çünkü çökeceği Belli aslında şimdiden Evet birazdan e, Ahmet İnsel ile de e, İsrail genel seçimlerini konuşacağız Netanyahu Zafer ilan etmiş ama çoğunluğu yok Süper salı öncesi Demokratlarda da yaprak dökümü Klobuşar'da kampanyasına son vermiş evet, Badici ile birlikte ikisi de Joe Biden deyhine çekildiler Evet onları da konuşacağız Açık Gazete Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Evet seçimlerden başlayalım değil mi? Önce Slovakya Slovakya'da seçim. Evet, evet. Evet Slovakya'da seçimler e, yapıldı. Parlamento seçimleri. E, Slovakya parlamenter rejiminde yönetilen bir ülke ve 2006'dan beri hep seçimleri önde bitiren ve ülkeyi diğer partilerle genellikle maalesef sağ partilerle yöneten Smer Partisi yani sosyal demokrat, popülist sosyal demokrat olarak tanımlanan Mer partisi bu sefer seçimde ikinci geldi. Epey bir oy kaybetti. 10 puan kaybetti. Yani oyların %28'den %18'e düştü. Hatırlayacaksınız iki sene önce Slovakya'da bir araştırmacı gazeteci evet. Marian Kochner öldürülmüştü. Eşiyle birlikte. Eşiyle birlikte evet. Ve bu pardon Marian Kochner diyorum. Jean Kuchyak. Jan Kuchiak'ın yani. öldürülmesinde e, emir verdiği e, iddia edilen ve şu anda e, duruşması devam eden e, iş iş insanı, mafyacı iş insanı Marian Kuchnes eee ortaya oldu ortaya çıkmıştı ve bu kişinin de başbakan yani Smer Partisinden yöneticisi ve başbakan Robert Fico ile yakın ilişkide olduğu e, iddia edilmişti ve Ee, çok büyük Slovakya'nın e, Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından beri belki yaşanmış en büyük e, sokak gösterileri e, ortaya çıkmıştı Slovakya'da evet. ve e, başbakan istifa etmek zorunda kalmıştı. Evet, Yankuček yan de bu şeyleri araştıran, değil mi? Yolsuzlukları başbakanın da yolsuzlukları araştıran bir gazeteci. E, o yüzden e, öldürülmüştü yani. Marian Kočner özellikle yani bu e, yolsuz Mafia çeşitli insanı Mario Konçiler'le bağlantılı yolsuzluklar ki bu yolsuzlukların ucu Smer Partisi'nin içine de uzanıyordu tabii ki iktidardaki. Evet. Onu koruduğu iddia ediliyordu. Eee Roberto istifa etmek zorunda kalmıştı ve onun yerine Smer Partisinden Peter Pellegrini başbakan oldu. Robert Fico da parti başkanlığını korumuştu. Bu son seçimlerde dediğim gibi Smer Partisi 10 puan kaybetti. Ve seçim sırasında, seçim kampanyası sırasında Robert Fico'nun söylediği bir cümle anlamlı diyor ki Jean Kucuyak cinayeti olmasaydı bugün oyların %30'unu alırdık diyor. Ama şimdi karşısında yolsuzluklara karşı Kampanyayı hemen hemen yegane parti programı, seçim programı haline getirmiş olan bir bir tür İtalya'daki 5 yıldız hareketine benzeyen bir parti çıktı. Ve o oyların bu son seçimlerde %25'ini alarak birinci geldi. Oylarına 14 puan yükseltti. Ve partinin adı Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi olan o partisi. Başında e, biraz e, e, ne olduğu belli olmayan e, daha çok ilan gazeteleri e, yaparak biliyorsunuz bedava ilan gazeteleri var ya evet. otobüs duraklarında metro girişlerinde dağıtılan e, bu ilan gazetelerine sahibi bir milyoner e, iş insanı var. Igor e, Matoviç e, yolsuzluk karşıtı hareketin e, Bir e, iktidar partisi olup olmayacağını bilmiyoruz şu anda ama e, tabii e, yerleşik kurallara göre e, yeni seçilen e, Cumhurbaşkanı ki biliyorsunuz o da yolsuzluğa karşı hareketin bir e, temsilcisi olarak veya en azından o dalgadan yararlanarak seçilen bir kadın bundan birkaç ay önce. E, mecburen e, Igor Matoviç'e verecek e, başbakanlık görevini. Igor Matoviç'e e, hemen e, e, Smer Partisi el uzattı ama Igor Matoviç e, pek niyetli gözükmüyor. E, tek başına iktidar olma imkanı yok tabii. 53 milletvekili var. E, 76 milletvekili gerekli çoğunluğu sağlaması için parlamentoda. E, daha çok e, iki aşırı sağ parti var Onların oyları da birinin oyu yüzde sekiz, diğerinin oyu yüzde sekiz buçuk. Bu yüzde sekiz oy olan parti Rom halklarına karşı ırkçı söylemler üreten ve Slovakya'nın faşist geçmişini öven bir siyasetçinin önderliğinde. Onunla pek iyi koalisyon yapacağı zannedilmiyor. Bir de diğer bir aşırı sağ parti var. Biz bir aileyiz partisi. Onun da 17 milletvekili var. Oyların %8,5'ünü aldı. Bu aşırı sağ parti ile bir e, merkez sağ partinin desteğini alarak belki Igor Matur için e, e, koalisyon kuracağız söyleniyor ama şu anda e, ne olacağı tam belli değil doğrusu çünkü her şey değişebilir ve belki de e, İzmer Partisi ile e, koalisyon kurar ama şu anda yani seçim kampanyasına bakılırsa İzmer Partisi ile koalisyon kurması seçim kampanyasının tamamen tersi, e, oradaki vaatlerin tamamen tersini gerçekleştirmiş olacak. Ama e, bu yolsuzluk karşıtı hareketin e, daha muhafazakar, daha sağ bir kanaldan geldiğini e, unutmamak lazım aynı zamanda. Evet. Yani seçim evet. İsrail'de seçimler dün akşam İsrail saatiyle gece 10'da sandıklar kapandı. Yeni seçim sistemi ve bir de koronavirüs nedeniyle Salgın nedeniyle bazı önlemler seçim sırasında alındığı için seçim sonuçları beklenenden biraz daha geç ilan edilecek. İsrail'de yarın ilan edilecek. Sandıkların sayımında daha önlemler alınmış. Çok kalabalık olmaması için koronavirüs salgının dağılmasına veyahut yayılmasına vesile olmaması için seçimlerin sandık çıkış anketlerine bakılırsa Likud Partisi, Netanyahu'nun Likud Partisi birinci geliyor 1900 pardon 2019'da iki seçim yapıldı biliyorsunuz üst üste iki seçim evet. yapıldı hiçbir parti, hiçbir parti tek, koalisyon kuramamıştı zaten hiçbir parti tek başına çoğunluğa sahip değil mecliste Likut oylarını biraz artırarak 36 ila 37 milletvekiline sahip olması bekleniyor sandık çıkış anketlerine göre diğer taraftan rakibi Benignan'sın mavi beyaz partisi ise 32 ila 34 milletvekili e, alması bekleniyor. Diğer e, e, Liberman'ın Milliyetçi Sağ Partisi'nin 6 ila 8 milletvekili alması bekleniyor. Bu arada e, başarı, bu seçimden başarıyla çıkan oylarını ve milletvekili sayısını artıran e, ikinci parti ise e, Arap Partileri Birleşik listesi e, 14-15 milletvekili almasına sahip olması bekleniyor. Bu tabi beni Gans'ın e, olası bir alternatif koalisyon hükümeti kurması girişimlerinde önemli bir destek sağlayacak. Ama e, beni Gans'la ikisinin birleşmesi ancak şu aşamada 50 milletvekiline ulaşabiliyor. E, yani bu yetecek mi peki bu, bu seçimler? Bin Yamin Netanyahu'ya e, bir Bin Yamin Netanyahu için biliyorsunuz evet, da. milletvekili lazım. E, Kaç milletvekili? 61 milletvekillerin evet. evet. parlamentosunda 120, mm. gibi. E, 120 yerli e, parlamentoda Likut, radikal sağ ve ultra ortodoks partilerin e, milletvekillerinin sayısının 59 olması bekleniyor. Bunların hepsi dediğim gibi daha kesinleşmemiş sonuçlar. 1 veya 2 milletvekili değişiklikleri olabilir. E, dolayısıyla 2, belki 3 veya 4 milletvekiline ihtiyacı olacak. E, e, Netanyahu'nun e, parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olması için e, burada kimlerle yeniden ittifak yapmaya çalışacak? Acaba e, layık milliyetçi sağım e, partisi Lieberman'ın eski müttefiği Lieberman'la yeniden anlaşabilecek mi? Aralarında çok büyük bir ihtilaf var. Şahsi ihtilaf var Netanyahu ile bir arasında. Ama <gülüyor> artık üçüncü kez seçimler olduktan sonra herhalde artık bir daha dördüncü kez seçimlerin seçim çağrısı yapılmayacağını tahmin ediyorum. Bu arada tabii Netanyahu için hükümeti kurmak olmazsa olmaz bir gereklilik. Çünkü iki hafta içinde hakkında davanın Ee, dava açılıyor. Türk evet. Ceza Kanununun e, eski tabirleriyle e, Ömer senin hoşuna gidecektir. E, i̇rtikap, ihtilas ve suistimal, güveni suistimal suç, e, suçlamalarıyla yani yok, irtikap biliyorsunuz yolsuzluk, yolsuzluk evet. E, i̇htilas, e, haksız kazanç, e, aşırı kazanç sağlamak, bir de güveni suistimal e, suçlamalarıyla e, iki hafta içinde e, dava açılacak e, Netanyahu hakkında. Tabii Netanyahu'nun bütün bu mücadelesi milletvekili dokunulmazlığı çerçevesinde bu davadan kurtulmak ama milletvekili dokunulmazlığı bu davanın açılmasını engellemiyor. Evet. Ee, yani şey Oliver Holmes Guardian'dan şey yazmış bir cümleyle onu ilave ettiğimizde ne? Yani İsrail'de e, Netanyahu önde gidiyor ama e, çoğunu sağlayam sağlayamayacak gibi görünüyor. Yani 61 sandalyeyi verdiği edemeyecek gibi görünüyor diyor. 2009'da evet, kalma ihtimali çok yüksek. Evet. Ee, karşısında tabii o zaman Benny e, Gantz Bütün bütün parlamentodaki geri kalan 61 sandalyeyi toplayabilir mi? Burada da şöyle bir sorun var. Birleşik Arap Partileri ile hem hem Birleşik Arap Partilerinin milletvekillerinin desteğini almak zorunda zorunda hem de aşırı sağ milliyetçisi layik ama aşırı sağ milliyetçi Lieberman'ın desteğini almak zorunda. Bunların ikisi de birbirleriyle yan yana gelmesi mümkün olmayan e, partiler. Dolayısıyla e, bilmiyorum nasıl olacak. E, biliyorsunuz Benny Gantz bir e, e, Likud'la e, bir büyük ortaklık e, projesi, büyük koalisyon projesi e, dile getirmişti. E, Netanyahu'nun şahsi durumu nedeniyle bu mümkün olmadı. Aslında Doğrusunu söylemek gerekirse Netanyahu'nun bu şahsi durumu olmasa mavi beyaz hareketiyle partisiyle Likud arasındaki farklar öyle aman aman birleşmeyi bir koalisyonu sağlamayacak farklar değil. Ama gerçek. Ama bir bine Netanyahu... Netanyahu da şey demiş ama başbakan olacak birisi değil Gantz demiş çünkü zayıf liderlik niteliği yok. Sanki bir mafyanın üyesi gibi değilmiş. Kendisi değil. Kendisi değil, hayır. Liderlik özelliği olan bir mafya lideri gibi kendisi. <gülüyor> evet. Öyle işte. Peki, üçüncü seçim, seçim değil ama seçim hazırlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin aday belirleme yarışı başladı biliyorsunuz. Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina'daki seçimlerde aslında durum belirsiz. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı yorumcular Bernie Sanders önde ve götürüyor ve artık aday olması kesinleşti gibi sözler söylüyorlar ama biraz daha yakından soçuşlara baktığımızda pek öyle gözükmüyor. Hele özellikle partinin e, Demokrat Parti'nin sağ kanadından iki aday üst üste e, dün ve veli gün e, adaylıktan e, Joe Biden lehine çekildiler biliyorsunuz. E, Peter Buttigieg ve Ami Klobuchar. Klobuchar. Klobuchar. Evet Ami evet, e, Klobuchar. E, Ami Klobuchar'la ile diğer genç e, aday Peter Buttigieg. Buttigieg. <gülüyor> Ee, teşekkür ederim. Bu adaylıktan çekildiler Joe Biden lehine. Ben şöyle bir kaba e, hesap yaptım. Bu dört e, eyalette yapılan seçimlerde e, bu üç e, sağ kanat adayının diyelim Biden dahil aldıkları oylar e, sadece Nevada'da e, beni e, şeyin Bernie Sanders'ın gerisinde kalıyor. Diğerlerinde hem Ayavada hem New Hampshire'da hem Güney Carolina'da bu üç adayın toplamı ki öyle düşünmek lazım geliyor Joe Biden'a lehine çekildikleri için. Ben Sanders'ın önünde. Tabii bunlar daha küçük eyaletler. Delege sayısı az eyaletler. Ama bugün 12 eyalette yapılacak seçimler. Hemen hemen iki adayın geriye kalacak iki adayın kim olduğunu belirleyecek ve kimin önde götürdüğü de hemen hemen ortaya çıkacak. Özellikle tabii e, Kaliforniya eyaletindeki seçimler önemli. Çünkü orası neredeyse delegelerin dörtte biri yanılmıyorsam evet. e, belirliyor. E, ya beşte biri ya dörtte biri şimdi tam hatırlayamadım. E, diğer şey... E, e, Alabama, Arkansas, Colorado, Kuzey Carolina, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Texas, Tennessee, Utah, Vermont, Vermont, Bernie Sanders'ın evet. bağımsız senatörü, senatör senatör, Virginia. Dolayısıyla bu sonuçlar, yani şu bu akşam yarın sabah artık belli olacak olan sonuçlar... Demokrat Parti aday, adayının yarışmasında, aday yarışmasında kimin önde gideceğini belirleyecek. Yani dediğim gibi bu sağ kanadın Joe Biden lehine toplanması bilmiyorum diğer tarafta sol kanadında Bernie Sanders yine toplanmasına Elizabeth Warren'ın evet, istifa is the desteklemesine çok anahtar evet. mesele o tabii yani progresif evet. dediğimiz ilerici tarafın da Elizabeth Warren'ın Biden'ı bloke etmek üzere yani iki iki kişilik bir yarışa dönerse o zaman Biden aleyhine yani Şey, Olabilir. Bu Sen de yani. evet. Ama bir şeyi unutmayalım. Yani, bir, şeyi unutmayalım. <gülüyor> bir şeyi unutmayalım. Sadece Biden yoksa da Demokrat Partisi yanında Bloomberg de bu sefer. Yani Amerika'nın en zengin 8. Evet. ismi de e, giriyor. Mesleği de milyarder olarak geçiyor. <gülüyor> mi? Yalnız şunu unutmayalım. <gülüyor> Partilerin e, adayların yaptığı harcamalara baktım. E, öyle bir makale okudum. Milyonlar döken başka bir aday daha var biliyorsunuz o da çekildi. Steyr, Tom Steyer. Tom, Tom Steyer evet. Yani hakikaten inanılmaz paralar dökmüş. Onun pek lafı edilmiyor ama bu son bu dört bu dört eyalette özellikle kendisinin de bulunduğu eyalette aldığı oylar çok komik yani. Sadece parayla dönmüyor bu iş ve bugün 12 aday, yani şu olabilir Bloomberg bağımsız aday olarak, 3. bağımsız aday olarak şahsen girerse onu bilmiyorum ne olur ama orada Trump eğer bağımsız aday, yani şey dışında demokrat ve cumhuriyetçiler dışında bağımsız aday da katılabiliyorum. ...seçimlere biliyorsunuz... Hı hı. Ee, ...bağımsız aday olarak girip... ...parasını o bağımsız adaylara dökerse... ...kazanma şansı olmaz ama... ...orada Bernie Sanders'ı etkilediği kadar... ...Trump'u da etkiler. Çünkü unutmayalım ki Bloomberg... ...aslında cumhuriyetçi kökenli bir aday. Ama Demokrat Parti başkanlığında şu anda... şey ...yani şey anlamında söylüyorum... ...sadece o Biden etrafında birleşiyor Sanders'a... ...karşılıyoruz da gene bir yönüyle... ...Bloomberg de gireceği için... Bir bölünme var. Ne kadar etkili olacak tabii onu Bakıyoruz. bilmiyoruz. Yarın e, çok kritik bir gün, evet. E, bugün. bugün. Bugün yani. E, yarın sabah öğreneceğiz. Amerika ya ya. için yalnız. Demokrasi evet. Now'da bütün canlı yayında bildirecek, takip etmeye çalışacağız. E, Türkiye'den bir iki durumla, Türkiye'deki bir e, maalesef e, çok ağır e, insanlık bir e, dramı ve bir e, yani eşi az görülmüş e, insan hakları ihlalleri savaş ortamı dışında <gülüyor> insan hakları ihlallerinin karşılıklı yaşandığı bir utanç e, dönemindeyiz. E, hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın e, davranışlarının e, e, uluslararası insan hakları sözleşmelerine, insan hakları ilkelerini, kural kanunlarına, insan haklarını koruyan kanunlara aykırı olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Yani Urfa Barosu Mülteci Hakları Merkezi'nin yaptığı değerlendirme son derece açık. Kamu otoritesinin yükümlülüğünde olan yaşam hakkı ve devletin koruma yükümlülüğü açık biçimde ihlal ediliyor diyor. Bu ihlal edilenler edenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kişileri koruma yükümlülüğündeyken onları yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmesine izin veriyor hatta yardımcı oluyor bazı açılardan kamu güvenlik güçleri yok edirne karasınırından değil Ege deniz sınırından karşıya geçin diye yol gösteriyor mültecilerin kendi ifadelerinden bunları biliyoruz Yunanistan aynı zamanda aynı şekilde uluslararası insan hakları kurallarını açıkça çiğneyerek mülteci uluslararası mülteciler sözleşmesinin hukukunu açıkça çiğneyerek bu ülkeden gelen kişileri sınırlarından almayacağını ilan ediyor. Mülteci kaydında bulunmayacağını ilan ediyor ve şiddet kullanıyor. Ee, diğer taraftan şunu da söyleyelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişilerin ya sayı saymasını ya da dayak yemeziklerini söyleyebiliriz. Ee, şu anda 1,5 milyon Kişinin sınıra dayandığını iddia edecek bir başkan var e, Türkiye'de. E, halbuki bir buçuk milyon kişinin sınırda olması demek, e, herhalde e, bu e, bütün o, o bölgenin e, insanla dolu olması demek. Gözlemciler e, Yunanistan kara sınırında 20 ila 25 bin en fazla kişinin e, biriktiğini beklediğini söylüyor. E, diğer taraftan şöyle bir Soru da aklıma gelmiyor değil. Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yegane kara sınırı Yunanistan değil, hemen ötesinde, yukarsında bir o kadar aynı uzunlukta, aşağı yukarı aynı uzunlukta, belki biraz daha kısa. Bulgaristan, Bulgaristan sınırı var. Bulgaristan merhemet. Bulgaristan sınırına göçmen gitmiyor. Kendisini evet. gitmek istemiyor, yoksa oraya mı yönlendirilmiyorlar? Evet, Bulgaristan başbakanı da Türkiye'de bu konuları hmm. görüşmeye geldi galiba zaten. Geldi ama Kapıkule sınırında şeyde Bulgaristan'la olan sınırda hiçbir sorun yok. yok Normal evet. otobüsler, kamyonlar çalışıyor, göçmen yok oralarda. Çok son derece acayip bir durum var. halde. Niye evet. acaba bizim jandarmalarımız, polislerimiz, devlet görevlerimiz ama siz Yunanistan'a doğru mu gidin diyorlar sürekli de. Onun için herkes Pazar Kule sınırına, İpsala sınırına yığılıyor onu anlamadım. Evet, bu belki sormak gerekir. Evet, sormak gerekiyor. İyi bir soru. Yani acaba e, Türkiye Yunanistan'la olan hesaplaşmasında mı mültecileri kullanıyor? Ama şu açık, maalesef Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan e, mülteci mutabakatının e, doğal bir insani e, e, dram sonucu bu ve Avru e, uluslararası af örgütü de zaten son eee bunu vurguladı. Yani bundan 4, 3 sene önce 2016'da imzalanan 3,5 sene önce 4 olacak şimdi. Eee sene sene önce imzalanan anlaşma için o zamanlar söylenenler, söylediklerimiz radyoda çok iyi hatırlıyorum Ömer ikimizin yaptığı değerlendirmeler bu yöndeydi. Yani evet. bu son derece tehlikeli bir anlaşmadır. Uluslararası insan haklarını ihlal eden bir anlaşmadır. <gülüyor> ve ve unutmayalım mültecileri bir şantaj malzemesi olarak kullanmayı imkanı veren bir anlaşmadır. Şimdi mülteciler şantaj malzemesi olmaktan da öteye artık bir e, e, savaş aleti, e, savaş aracı e, haline dönüştüler. Maalesef, maalesef. Savaş suçuna girebilir yani. Evet maalesef. Evet e, yani Midili'de konuşacaktık ama zamanımız kalmadı. Midili'de şunu hemen bir dakikada söyleyeyim yarım 30 saniyede zamanımız çok azaldı gerçi ama Midilli'de şöyle bir sorun var Midilli'nin nüfusu 90 bin ve orada şu anda 20 binden fazla mülteci var ve yıllardır bu mülteciler orada yaşıyor ve Yunanistan hükümeti Anakara'ya bu mültecilerin gelmesini engelliyor Anakara'ya taşınmış olsalar bu mülteciler adalarda bir mülteci sorunu olmayacak ve bu soruyu da sormamız lazım niçin Yunanistan Gelen mültecileri adalarda hapsediyor ve ada nüfusunu, ada nüfusunu yani adanın kendi adalı nüfusunu da bir e, e, bu, bu oyuna alet ediyor. Hı. Halbuki Yunanistan'ın 10 milyonluk nüfusu içinde e, oraya e, 20 bin, 25 bin, 30 bin mültecinin e, Anadolu'ya taşınması e, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu soruyu da sormamız lazım. Aynen öyle. Çok Bu da suç teşkil edebilir. Bunları çok maalesef daha çok konuşacağız. Peki bitirelim burada isterseniz. İyi olsun. günler. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi üzere. Ahmet İnsel Ufuk Turu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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Nur Deriş de burada. Günaydın Güven Bey. Günaydın Nur merhaba. Merhaba. Hoş geldin Nur. Hoş bulduk. Nur Deriş bizim aynı zamanda ilk dönemlerden beri programcımız ve dostumuz, destekçimiz. Onu zaten dinleyiciler biliyorlar. Evet, hoş geldiniz. Ben... Kısaca programın tanıtımını yapayım isterseniz. Lütfen. Her sene Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftada özel bir program yapmaya çalışıyoruz. Kadın erkek eşitsizliğini belki aktarmak için ben iki yöntem hep düşündüm şimdiye kadar. Başkaları da olabilir ama bizim izlediğimiz yol ya cinsiyet eşitsizliğinin Ee, aslında bilimsel bir tarafı olmayan, içi boş bir iddia olduğunu gösteren, çalışmalara yoğunlaşan e, birkaç program yaptık. Yani kızlar şunu yapamaz ya da kadınların kafası buna ermez filan gibi bir takım iddialar var ama bunlar aslında bilimsel olarak e, sınanabiliyor ve yanlış oldukları her seferinde ortaya çıkıyor. E, kadınlar ve erkekler arasında bilimsel olarak e, hiçbir fark yok. Yani Erkeklerin yapabildiği de kadınların yapamayacağı e, hiçbir e, bilişsel alan yok. Bunu e, rahatlıkla söylemek mümkün. Bir başka yöntem ise e, aslında böyle şeyleri kadınlar yapamaz denilen şeyleri yapmış olan kadınların hayatlarını e, gündeme getirerek onlardan e, örnek e, alınabilecek e, bir takım hikayeler çıkartmak. E, bunun gibi birkaç program da yaptık. Bu sene Dünya Kadınlar günü pazara denk geliyor. Önümüzdeki pazar 8 Mart. E, bu 8 Mart'ın öncesine ve sonrasına denk gelen iki programda e, buna benzer iki özel program yapalım diye düşündük. Bugün e, 3 Mart'ta Sabiha Sertel e, üzerine konuşacağız. E, pek çok yönüyle örnek e, alınabilecektir bir e, kadın gazeteci. Gelecek hafta da 10 Mart'ta Tarihi bir kişilikten değil yaşamakta olan Türkiye'de başarıyla hepinin başarılarıyla hepimizi gururlandıran genç kadınların hikayelerinden söz edeceğiz. Bugünkü programın konu Nur Değiş. Kendisi geçen sene 2019 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yayınlanan bir kitabın e, derleyicisi e, Tina O'Brien'le birlikte. Kitabın başlığı The Struggle for Modern Turkey, e, Çağdaş Türkiye mücadelesi. Alt başlığı da Justice Activism and a Revolutionary Female Journalist, e, Adalet e, Aktivizm ve e, bir devrimci kadın gazeteci. Burada sözü edilen kişi Sabiha Sertel ve Nur Deriş, Sabiha Sertel'in aynı zamanda e, ikinci dereceden e, yeğeni. E, Sabiha Sertel'in birazdan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenci olduğu bir dönem var. Birkaç önce, ay önce de Kolombiya Üniversitesi'nde kitabın tanıtımı için güzel bir resepsiyon yapıldı. Ben şimdi kısaca konuğumuzu tanıttıktan sonra sözü kendisine bırakayım. E, Nur Deriş İstanbul ve Cenevre Üniversitelerinde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünde yüksek lisans programında eğitmenlik yaptı. 1978'den beri konferans tercümanı olarak çalışıyor. Şunu da eklemek isterim. Geçen yıl Chicago Üniversitesi'nden profesör Profesör Cosse Krajan ile yaptığımız bir programın metnini de İngilizceden Türkçeye çevirerek bize yardımcı olmuştu. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tia O'Brien ile yayımı hazırlamış oldukları The Struggle for Modern Turkey yani Çağdaş Türkiye mücadelesi başlıklı kitap Sabiha Sertel'in otobiyografisi olan roman gibinin İngilizce çevirisi. Bunu açık bilinç Twitter hesabından da duyurdum. Kitapla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler internet üzerinden struggleformodernturkey.com adresinden E, kitapla ilgili daha fazla e, Detayı görebilirler e, Çok önemli bir kişilikse bir Eserter kendisini Hem anmak hem de Bir e, haklar savunucusu e, Yılmaz bir haklar savunucusu Bir kadın e, olarak e, Örnek alınacak Taraflarını öne çıkartmamız e, Çok önemli diye düşünüyorum Bunları yapmak için Şimdi sözü e, Nur Beriş'e bırakıyorum Teşekkür ederim Güven Bey Gerçekten Sabiha Sertel çok önemli bir kişilik. 1895'te Selanik'te doğuyor. Ve Selanik'te e, nispeten dar gelirli bir aileye. Altı çocuğun en küçüğü olarak doğuyor. Fakat bu aile her şeye rağmen çocukların okumasına hatta kızların da okumasına önem veren bir aile. Dolayısıyla Sabiha da daha küçükken okuma yazmayı öğreniyor hatta okula gitmeden. Ve... Ondan sonra da ilkokula devam ediyor ama bu çocukluk yıllarında aynı zamanda tanık olduğu bir aile içi şiddet var. Babası maalesef içen ve parasını kumarda kaybeden dolayısıyla aile içinde de geçimsizlik sorunlarının şiddetli olduğu... Ama kendisinin de özellikle annesine şiddet uyguladığı bir baba ile büyüyor. Dolayısıyla bu ıı, deneyim onu çok ıı, çeliğe su verildi diyebileceğimiz şekilde güçlendiriyor. Daha çok küçük yaşlarda ve babasının annesini boşaması ilk kadın hakları bilincinin Sabiha'da doğuşuna da sebep oluyor. Daha sonra genç kızlığında kendisi de yazı yazmaya başlıyor ve yeni felsefe, genç kalemler gibi dergilerde Sabiha Nazmi yani babasının adıyla, Sabiha Nazmi imzasıyla ilk yazılarını yayınlıyor. Tabii bunlar çok altüst oluşun dünyada geçerli olduğu yıllar. Bir yandan Rusya'daki ayaklanmalar, bir yandan istibdada karşı Osmanlı'da gelişen... Hareket Sabiha da kendini bunun içinde buluyor çünkü abisi Celal yani benim dedem İttihat ve Terakki'nin o dönemde önde gelenlerinden ve çok önemli bir rol oynuyor 1908 devriminde Sabiha bütün bunlardan tabii çok etkileniyor ve üniversiteye gitme yaşı geldiğinde tabii üniversiteye gitmesi mümkün değil çünkü kadınların üniversiteye gitmesi mümkün değil ne yapıyor kendi başına Tefeyyüz Cemiyeti, tefeyyüz yani aydınlanma derneği diyebileceğimiz bir derneği kuruyor. Bu dernek aslında bir okuma grubu ve kadınları içeren bir grup. 1911'de kendilerine üniversite men edildiği halde kendileri harçlıklarıyla öğretmen tutup kendilerine üniversite eğitimi verdirtiyorlar böyle yani bir Bunlar yaparken 16 yaşında bir evet. kadın henüz. Evet, 16 yaşında henüz. Ve aynı yıl Osmanlı Cemiyeti'nde kadın diye bir makale yazıyor Sabiha. Ve bu makale o yılın en iyi makalesi ödülünü alıyor Selanik'te. Yani böyle bir çocukluk ve genç kızlıktan geliyor. Tabii bu araya Balkan Savaşı giriyor. Balkan Savaşı ile Selanik'i terk etmek zorunda kalıyorlar ama... Bu yazı yazdığı dergilerden birinin de yayın yönetmeni Zekeriya. Daha sonra Zekeriya Sertel olacak ve eşi olacak kişi. İşte Zekeriya ile bu sefer İstanbul'da tanışıyor ve evleniyor. Birlikte büyük mecmuayı çıkarıyorlar. Savaş bu arada bitmiş İstanbul işgal altında. Ve büyük mecmua ona rağmen çok iddialı bir şekilde dönemin en iyi yazarlarını bir araya getirerek çıkan bir dergi. Tabii Zekeriya yazdıkları nedeniyle tutuklanıyor. O tutuklanınca bu sefer dergiyi kim çıkaracak sorunu ortaya çıkıyor. Bunu da halle Edip'le görüşmesi vardır Sabiha'nın. Ben çıkaracağım diyor. Sen nasıl çıkarırsın? Sen çocuksun diyor Halide Edip buna. Yavaş yavaş büyüyeceğim diyor Sabiha. <gülüyor> Ve gerçekten de o dönemde hapishaneye girip kocasından imtiyazı alıp imtiyaz sahibi olarak mecbunun çıkmasını, devam etmesini sağlıyor Sabiha. Yani böyle evet, yerlerden 24 yaşında geliyor Evet 24 yaşında ve 2 yaşında bir bebeği var evde baktığı ayrıca Yani, yani bir kadın olarak da görevleri var, anne olarak görevleri var ve aynı zamanda asla vazgeçmediği mesleki görevleri var. Bunlardan asla vazgeçmiyor. Kuvayi Milliye'ye bir şekilde katılıyor, bir haber taşıyıcılığı gibi bir görevi var. Ama aynı yıl zaten birkaç ay sürebiliyor bu büyük mecmua macerası ee, ve kapatılmak zorunda kalıyor. Bu sefer halde edip. Bunların Amerika'ya gitmesini sağlıyor karı koca ve küçük kızlarıyla sevimle birlikte Amerika'da tahsile gidiyorlar 1919 yılında. Gittikleri yer New York, Columbia Üniversitesi, Zekeriya gazetecilik okuyor, Sabiha sosyoloji ve sosyal kendisinin tabiriyle sosyal iş mektebi School of Social Work'e gidiyor ve burada... Marksizm tanışıyor. Bu çok önemli bir dönüm noktası Sabiha için. Birdenbire bir kadın hakları savunucusu olmanın ötesinde çalışan hakları savunucusu olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyor. Ve o yıllarda aynı zamanda uygulamalı bir okulda okuduğu için sosyal işlerde... ...Türkiye'den gelen işçilerle görüşmeler yapmak gibi bir görevi var. Ve bu görevi sayesinde esasında hem o dünyayı tanımış oluyor... ...oradaki yoksulluğun, aynı zamanda işçilerin çalışma koşullarının farkına varıyor. Ama bir şekilde de bunu kendine bir fırsata çevirerek... ...Kuvayi Milliye için, o dönemin Kurtuluş Savaşı için... ...bir yardım kampanyasına dönüştürüyor ve o dönemin parasıyla yüz bin dolar topluyor işçilerden... ...Türkiye'ye gönderilmek üzere öksüz kalan çocuklara yardım parası olarak. Böyle de bir aktivizmle beraber bir eğitim görme durumu var Sabiha'nın. Dolayısıyla 1923'te Türkiye'ye döndüklerinde Sabiha oldukça donanımlı bir kadın olarak dönüyor... Ve tabii e, Ankara'daki çok kısa süren e, bir başarısız girişimlerden sonra İstanbul'a Karakoca dönüyorlar ve ye yeniden yayın hayatına başlıyorlar. Burada e, Resimli Ay dergisi çok önemli bir yer tutuyor. Resimli Ay özellikle iki dönemi bölünebilir. 1924-28 arası. Demokrasi mücadelesi, reformlar ve sosyal konuların işlendiği bir dönem. Ama o dönemde aynı zamanda takrir-i sükun ve istiklal mahkemeleri olduğu için de e, Sabiha gene kocasının tutuklanması sonucu tek başına dergi çıkarmak zorunda kalıyor. Yargılanıyor yazdıkları nedeniyle. Yani Sabiha birçok bakımdan ilklerin kadını. Yani ilk genç kızken yazı yazıp yayınlatan, ödül kazanan ...ilk yargılanan yazdıkları nedeniyle böyle bir kadın gazetecilik e, hayatı gelişiyorsa gelişiyor Sabiha'nın. E, o dönemde ilginç olan e, 28'den sonra ve daha sonra yayınlayacakları Tan gazetesinden önce bir e, İstanbul Belediye Meclisi seçimleri oluyor... Bu seçimlerde neden belediye başkanı seçimi yok diye sorabilirsiniz. Çünkü atanıyor o dönemde belediye başkanları. Bugünü hatırlatır bir şekilde. Ama meclis için seçim yapılabiliyor. Ve seçimde mecliste kendilerini temsil etmesi için serbest fırka Sabiha'ya o dönemde Teklifte bulunuyor. Bizim adayımız ol diyorlar. Kabul etmiyor. Bağımsız aday olacağım ben diyor. Ve bağımsız aday olarak dokuz maddelik bir program geliştiriyor. Tabii burada vaktimiz yok ama arayan kitaplarda bulabilir. Bugün bile e, herhangi ilerici bir belediyenin uygulaması oldukça zor bir... İlerici e, sosyal bir program hazırlıyor tabi, Sabiha. Tabii seçimlerde seçilemiyor ama bu belge aslında Sabiha'nın Kolombiya'da da okuduğu yıllardan ne kadar büyük bir kazanımla çıktığını gösteren ve kendi koşullarına ne kadar ustalıkla bunları uygulayabildiğini gösteren çok önemli bir belgedir. Bu pek çok yerde sözü geçmediği için ben bundan e, özellikle söz etmek ihtiyacını duydum. Ben de şunu izninizle, bu Columbia Üniversitesi'nde aldığı eğitimin büyük bir katkıda bulunduğu açık. Fakat bu eğitimi almadan önce de aslında yolunu belirlemiş bir insana benziyor Sabiha Sertel. Ve benim en etkileyici bulduğum taraflarından bir tanesi sanki hiç aklımdan o dönemlerde yaşayan... Ee, başka kadınların koşullarını e, gören bilen birisi değilmişçesine ben kadınım dolayısıyla bunu yapamam düşüncesi sanki hiçbir zaman aklından geçmemiş bir kişi Bence. Her şeyi e, tabii yapabilirim e, diye düşünüyor bunun içinde 20'li yaşlarında dergi çıkartmak dahil olmak üzere pek çok zor işlerin e, hepsinin altına e, giriyor İşte İstanbul Belediye Meclisi seçimleri de dahil olmak üzere Ee, nasıl e, oluyor da yani 1895 yılında doğmuş yüz binlerce milyonlarca kadın arasından böyle bir tane böyle birisi çıkıyor Aklına böyle ben yapamam düşüncesi hiç girmeden e, bu işlere altına e, girebilen e, Ve bu insanlardan daha çok nasıl yetiştirebilir e, bir ülke bunu da herhalde düşünmek lazım Evet, tabii yani burada Sabiha'nın annesini anmak lazım, Atiye Hanım'ı. Atiye Hanım da kendisi asla okuma imkanı bulmadığı halde okuyan bir kadın, o dönemin bütün şairlerini ezbere bilen bir kadın ve çocuklarını bu bilinçle yetiştiren, hepsinin mutlaka okumasını isteyen, Sabiha'nın da okuması için çok ısrarcı olan bir kadın, bir anne. Dolayısıyla zaten o annenin uğradığı, Mağduriyet çok etkiliyor Sabiha'yı Ve o annenin güçlülüğü Yani o kocanın işe gidememesi Eve para getirememesi Bunun karşılığında annesinin çamaşır yıkayarak Ütü ütüleyerek Altı çocuğu geçindirmeye çalışması Güçlü bir anne var Sabiha'nın hayatında Güçlü bir kadın olmasının temeli bence zaten orada atılıyor Ama güçlü kadın olmayı Aynı zamanda sağlayan dış koşullar var. Devrimler çağında yaşıyor Sabiha. Bu da çok önemli. Bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman o zorlukların nasıl bir azim de yarattığını görebiliyoruz. Ve Sabiha bence de çok haklısınız. Hayatının hiçbir döneminde ben kadınım bunu yapamam. ...diye bir fikir aklından geçmemiştir. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum... ...ve zaten yaşadığı her şey de bunu gösteriyor. Nitekim otobiyografisinde roman gibi de... ...birçok insan bu nasıl otobiyografi... ...hiç kendinden bahsetmiyor diyorlar. Bence bundan bahsetmiyor. Çünkü kendisi zaten bir kadın olarak... ...kendini görmediği için... ...daha doğrusu kadınlığını öne çıkarmayı... ...öngörmediği için... ...dönemini ve o dönemde... ...neler yapıldığını anlatmayı... ...önem veren bir e, yazar. Nitekim 1900... Evet, şimdi... E, ...daha zor yıllara geldik galiba. Tan evet. yılları... ...bir 10 sene kadar süren... E, ...büyük bir mücadelenin... E, ...içine girmek üzere Sabiyes Doğru, 1934-1945... ...bu arada şunu da belirtmek lazım. Pek çok kere... Sabiha yazı yazmaktan men ediliyor. Bazı gazetelerin çıkması için Sabiha'nın yazmaması şart koşuluyor. Bütün bunları da gayet üsttürüplü bir şekilde idare ederek... Kabul ediyor ama kabul edişini asla bir teslimiyet olarak görmüyor. Bunu çeviri yaparak, kitap yazarak, çocuk ansiklopedisi çıkararak mutlaka kendini bir şekilde gene yayın hayatından men etmeden kendisini sürdürüyor. Bunu da bence önemli belirtmek lazım ama 1934 yılına gelindiğinde Tan Gazetesi gerçekten o dönemin en önemli gazetelerinden biri haline geliyor. Sabiha ve Zekeriya Sertel bunu çıkarıyorlar ama dönemin en kalburüstü aydınları, yazarları, çizerleri, sanatçıları adeta bir mıknatıs gibi bu gazeteye çekiliyorlar. Ve son derece kaliteli bir yayın çıkıyor ortaya. Aynı zamanda çok da ilerici ve devrimci bir yayın anlayışıyla çıkıyor. İnsanlara erişilebilir bir yayın olmayı hedefliyor. Ve o dönemde Sabiha'nın aynı zamanda siyasi yazılar yazarken bir de Cici Anne sütunu var. Cici Anne sütunu da bir tavsiyeler, öğütler sütunu tamamen sosyal konulara, insanların ailevi konularına, çocuk meselelerine, eşleriyle olan sorunlarına değinen ve mektup yazılan, mektuplara cevap verilen bir sütun. Yani Sabiha bütün bunları da bir yandan sürdürebilen bir gazeteci kadın. Ve bunları yaparken daha kırk yaşında bile değil. Değil. Evet. <gülüyor> evet. Ilginç. Ve ikinci çocuğu da olmuş bu arada. <gülüyor> evet. Çok ilginç. Evet. Ve aileden de destek görmüyor. Bunu belirtmek lazım. Yani parantez içinde söyleyeyim. Ee, ben Sabiha'nın varlığını, yani ailemizin çok önemli bir ferdi olduğunu, akrabamız <gülüyor> olduğunu çok geç öğrendim. Yani yetişkin yaşımda öğrendim. Çünkü bu bizden gizlendi özellikle bilmememiz istendi bunu bir şekilde anlayışla karşılamak mümkün belki yani Sabiha'nın başına gelenler bu çocukların da başına gelmesin diye bizi sakınmak istediler o anlaşılabilir bir şey ama aynı zamanda aile içinde de hiç konuşulmayan konuşulduğu zaman surat asılan, dudak bükülen bir kişilik olarak hatırlıyorum ben Sabiha'yı Dolayısıyla oradan da bir destek görmüyor. Destek gördüğü tek kişi benim dedem Celal. Her şeye rağmen onun yayın hayatını sürdürmesi için değişik aşamalarda hep katkıda bulunuyor Celal dedem. Ee, onu da bu arada minnetle anıyorum. Tabii bu e, yayınlandığı yıllar içerisinde... Savaş ve Hitler faşizminin yükselişi yıllarını rastladığı için Sabiha aynı zamanda çok kararlı bir barış savunucusu. Ve bu barış savunuculuğunu da hiç gözünü kırpmadan e, Babali basınının çoğunun bir Alman e, taraftarlığı içinde olduğu, ırkçı-turancı görüşlerin son derece yaygın olduğu bir ortamda Sürekli polemiklere girerek, sürekli bu tür e, ırkçı, gerici düşüncelerle savaşarak sürdürüyor. Ve başına tabii sürekli iş açıyor. Sürekli mahkemelere veriliyor, davalar açılıyor ve her seferinde kendisi kendisini savunuyor. En iyi avukatlar aslında onun emrinde ama hep kendisini savunuyor. Bu da çok önemli bir şey. Evet ve hatta... E, Tan gazetesi olaylarının Hı. ardından e, artık Türkiye'de yaşayamayacak bir e, hale gelince baskı sürgününe e, gitmek zorunda kalıyorlar değil mi? Evet doğru e, ve sürgün yılları aslında onları 1950'den itibaren 1968'deki ölümüne kadar Bir yerden bir yere taşıyor. Önce Paris'e gidiyorlar, orada kalamıyorlar. Budapeşte'ye gidiyorlar, Prag, Berlin, Leipzig. Ki Leipzig bir bakıma son durak sayılabilir, çünkü Leipzig'te bizim radyoda Nazım Hikmet'in girişimiyle çalışıyorlar ve o dönemde bu tabii Sabiha için çok sözü edilmeyen bir yönüdür. TKP'nin Türkiye Komünist Partisi'nin çok önemli bir mensubu Sabiha ve dış büro denilen dışarıdaki sürgündeki TKP'lilerin de Leipzig'teki başı durumunda. Ama bir yandan da bu Sovyet ülkelerinde yaşayarak ve yaşadıklarını gördükten sonra özellikle de 1962'de 2'deki 20. Kongre'de Stalin'in korkunç suçları açık edildikten sonra tabii bütün bunlar komünist partiler içerisinde de büyük dalgalanmalara yol açıyor ve TKP de bundan muaf değil. Nitekim Sabiha ve kızı Yıldız ki o da TKP üyesi muhalif pozisyona geçiyorlar ve bu otokratik yöntemlere karşı çıkıyorlar. TKP içindeki bu bölünme de Aslında tabii o dönemde Sovyetlere bağlı olan TKP'nin Sabiha'yı dışlaması ile sonuçlanıyor. Ben Bir de ufacık parantezle tan olayları denen şeyde ki o korkunç faşist baskında orada olmamaları tesadüfen orada olmamaların Sayesinde de belki hayatta kalmış olabileceklerini de eklemek evet. lazım. Yani çok ciddi bir saldırı o yani. Tabii tesadüf değil. Esasında son dakikada haber alıp gitmiyorlar. Evet. evet. Ama çok öncesinden planlanmış ve hatta o gün orada olsalarmış sadece matbaayı yıkmakla kalmayacaklar. Sert elleri aşağıya indirip binadan sokakta üzerlerine kırmızı mürekkep şişeleri döküp Kızıllara ölüm diyerek bir linç hareketine Linch, girişecekleri evet, işte biliniyor. Yani bu artık belgelenmiş durumda. Ee, <gülüyor> dolayısıyla o gün son anda haber alıp gitmiyorlar. İyi ki gitmiyorlar. Hayatta kalabiliyorlar bu sayede. Ama tabii hayatları da tehlikede olduğu için ve başka çareleri kalmadığı için 1950'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyorlar. Evet, 62'de de. Atma evet. yani Bu tam e, gazetesi baskını da... Sonuçta 1968'de sürgünde ve hayal ettiği gibi bir ülke göremeden e, ülkesinden e, uzakta e, ölmüş olması da Sabi'ye sertelim. Çok üzücü şeyler e, fakat tahmin ediyorum ki e, hiç pişmanlık duyduğuna dair bir belirti e, olmasa gerektir. Herhalde ikinci defa yaşamak durumunda kalsa aynı mücadeleyi sürdürürdü gibi bir izlenim ediniyorum ben kitaptan. Orası galiba kesin galiba diyorum çünkü sadece kızı Yıldız'ın anlattıklarıyla ben size tanıklık edebilirim. Yıldız bunu yazdı da zaten ölüm döşeğinde son sözleri şu oluyor öleceğini anladığı zaman çünkü uzun süre öleceğini bilmiyor kanser olduğunu bilmiyor ama artık öleceğini anlıyor ve yazık oldu daha yazacağım çok şey vardı diyor. Yani e, tabii bilemeyeceğiz onların ne olacağını ama bütün yaşadığı ihanetlere, saldırılara, hayal kırıklıklarına, gerçekle yüzleşmelerine rağmen bu şekilde bir azmi sürdüren bir kadın Sabiha. Evet, e, son olarak da bu kimlikler meselesinden biraz bahsetsek. Üç kimliği, üç temel kimliği var diye e, konuşmuştuk fakat... E, Bu kimliklere karşı aldığı tutumlar farklı ve tabii aslında bunların ötesinde e, hiçbir zaman geri adım atmayan bir e, kadın hak savunucusu kimliği herhalde e, en çatı kimlik olarak öne çıkıyor gibi gözüküyor. Evet yani burada biraz çelişkili gibi görünen şu kadın hakları savunucusu olarak bence temayüz etmiyor Sabiha. Hak savunucusu olarak temayüz ediyor ve bunu bir kadın olarak yapıyor. Çünkü uğradığı saldırıların hepsinde üçlü bir neden var ve bu üçlü neden her zaman bir arada. Hem kadın hem komünist hem dönme ve bu dönmelik meselesini her zaman kendisi reddettiği ve böyle bir mirası kabullenmediği bunu geçmişin, bir yükü olarak görüp sırtından atmak istediği halde sürekli yüzüne vurulan ve alçakça bel altından saldırılarla bu yönü ortaya çıkarılarak saldırılan birisi Sabiha. Ama bunları da hiçbir zaman dert etmiyor. Yani bu üçlü kimlik, kadınlık, komünistlik ve gazetecilik aynı zamanda kadın olarak da Kendisini kadın olarak düşünmediğini ortaya koyan özellikler bana kalırsa. Kadın olarak değil bir hak savunucusu olarak görüyor kendini. Ve o anlamda da bütün mücadelesindeki azmi o hak savunuculuğu azmiyle sürdürüyor. Bu önemli bir ayrım ve bence e, benim aklıma da ister istemez daha önce de konuşmuştuk bunu. Rosa Luxemburg'u getiriyor. Tabii, tabii. Ee, ve daha nice evet, kadın... De... Peki e, bitirirken söyleyeceğiniz son bir cümle varsa Nurhan'ım e, alalım ve programı böylece bağlayalım isterseniz. Söyleyeceğim esasında bu. Yani kadın olduğu için ben bunu yapamam demeyi asla bence aklına getirmemiş bir kadının hayatından söz ediyoruz. Ve bu anlamda da kadın hakları savunucuları için de bence bir meşaledir. Evet. Evet çok haklısınız ben de e, tamamıyla katılıyorum. E, bugün e, Sabiha Sertel'in hayatından e, bahsettik. Geçen sene e, yayınlanan The Struggle for Modern Turkey, Çağdaş Türkiye Mücadelesi isimli e, kitabın editörlerinden Nur Beriş konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım. Yeniden. Ben teşekkür ederim. Kadınlar e, günü. Emekli Dünya Kadınlar Günü şimdiden evet. kutlu olsun diyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünya Emekçi Dünya. Kadınlar, Kadınlar Günü çok evet. doğru çok nur çok teşekkür Görüşmek ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek oldun. üzere Güven Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça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 Bu şekilde de bitirdik. Açık Gazete'yi ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.